Melekten merhaba. Bu geceki güncel drone ve ambient kayıtları seçkimizin ilk konuğunu Ekim ayından beri üçüncü kez ağırlıyoruz. Daha önce tematik olarak sosyal olgulara odaklanan Capitalist Teeth ve Ambient Distress kayıtlarıyla yer verdiğimiz Washington D.C. sakin müzisyen Tristan Welch. Aynı zamanda cenaze sektöründe çalışıyor ve yeni albüm Temporary Preservation'da ismini ölülere geçici de olsa hayattaymış görünümü veren bir süreçten alıyor. Tamamen elektronik manipülasyonlarla çarpıtılan gitar tırnlarından oluşan bu çalışmadan I Live In Filth'e kulak verdik. Bugünkü seçkimizin geri kalanı birkaç plak etiketi etrafında şekillenecek. Bunların ilki deneysel müziğe özellikle noise türüne odaklanan Pennsylvania menşe ile Flag Day Recordings. Benjamin Malve ve Mika Dale Pick'in müşterek kaydı It Feels Great But The Planet Is Dying'deki parçaların her biri Normale göre ekstrem derecede yüksek sıcaklıklar gözlemlenen şehirlere atıfta bulunuyor. Seçtiğimiz Ferkhojansk 620-2020 100 degrees Fahrenheit ile Kuzey Kutup Dairesi'ne Rusya'nın kuzey doğusundaki Saha Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Akabinde kulak vereceğimiz kayıt ise gezegene eş zamanlı olarak etkisini alan iklim krizi, pandemi ve ırkçılık gibi olgulara odaklanıyor. Asher Greg Morrison'ın Things Remain Held Together albümünden seçtiğimiz eser "Burden". Room 40 geçmişte de sık sık radarımıza giren, 2002'de Lawrence English'in küratörlüğünde kurulmuş Avustralya menşeli bir deneysel müzik etiketi. 2021'de kendileri için şu ana kadar epey bereketli geçmekte. Şirketin kataloguna yer vereceğimiz ilk müzisyen, aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı hocası olan Robert Gerard Pietrusco. Müzisyenin Elegyia kaydı, 9 hareket boyunca farklı varyasyonlarla tekerrür eden 5 piyano motifi etrafında vücut bulmuş ve makro ölçekteki durarlık ve mikro ölçekteki devinim arasındaki tezattan beslenen bu albümde yer alan UTM 39N sonrasında Tahran Menşeli müzisyen Siavaş Amini'ye yer vereceğiz. Amini'nin çukurlarla dolu labirentlerde kaybolduğu sürekli tekrar eden karabasanları sese tahvil eden A Trailer of Lafters albümünden Krakuta Krakuta birazdan seçkimizde yer alacak. Room 40 etiketinden devam ediyoruz. Seller 2005'te Kaliforniya'da Daniel Bakue Long ve partneri Will Long tarafından kurulmuş. 4 sene boyunca çoğu kendileri tarafından yayınlanan iki düzüne kadar albüme imza atmış bir ambient proje. Maalesef Daniel Bakue Long 2009'da hayatını kaybetti. Will Long Tokyo'ya taşındı ve Seleri o dönemden beri birçok etiketin çatısı altında hız kestirmeden devam ettirmekte. Tape döngüleriyle canlı enstrümantasyonu bir araya getiren In Light of Blues albümünden Melancholy of Movement sonrasında ses dışında görsel alanda da üretimlerde bulunan Los Angeles menşeli sanatçı yan Novak'a yer vereceğiz. Dijital ve analog sentez yoluyla neon ses bulutları öğren Lifeblood of Light and Rapture albümünden kulak vereceğimiz parça Dark Perplexing Raptures of Play. Daha önce yer vermediğimiz bir etiketi Kentucky merkezli Somewhere Cold Records'ı ziyaret edeceğiz. Şirketin bereketli ilkbahar kataloğundan seçtiğimiz iki kaydın ilki geçmişte hardcore punk ortamlarında epey mesele yapmış New Jerseyli müzisyen Kyle Nelson'ın Cementation Anxiety projesi. Kesif ve kötücül gitar ile vücut bulan Dark Ambient kaydı in Continue alan açılışındaki Thaw sonrasında bir iş birliğiyle devam edeceğiz. Portarikolu gitarist Federico Balducci ile ABD'li anonim proje 4000 Blackbirds, elektronik süslerle bezeli gitar uğultuları içeren Anta Odeli Uta adlı bir kısa çalar yayınladı. Bu çalışmadan Ligeti and Jira Floating in a Pool Filled with Soy Milk birazdan açık radyoda olacak. geceki seçkimizi analog kasetleri, şurime, nostalji ve teknoloji ile insan arasındaki ilişkiyi irdelemek için bir vasıta olarak kullanan Portlandlı müzisyen Randall Taylor'ın Amulets projesiyle kapatıyoruz. Doğanın canlandığı ve ufak ufak yeni normale alışmaya başladığımız şu döneme denk gelen Blooming kaydından The New Normal ile veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradio.tambu.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.